أَعُوذُ بِلَهِ السَّمِيعُ عَلَيْجِي مِنَ السُّٰيطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ مَزَادُ السَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّا يَحْطُرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ سُؤْلًا صَدَقَ اللّهُمْ اللّهُمْ فَعْلَى بِالْقُرْ Barik rabbil Estağfurullah, Ve ila ila Dersimiz nereden gidiyoruz? 54 farzdan 34. farza geldik. Bu derste 54 farzdaki bu dersteki farzımız neymiş? Diyor ki. 34. var salti melahinden sakınmak. Yani haktan alıp oyan sesleri dinlememek, haktan alıp oyan sesleri, konuşmaları, şarkıları, tükürlediği işte kıymetleri, deli moduları, iftiraları dinlememek neymiş? 34. far. Buna da ayet olarak İsrâ fîlîsînin 36. ayet gelmesinden geri getiriyorlar. E, ulema ne buyuruyor? Estağfirullah Rabbimiz de sema. innessem'a başında da ne var? ve la tekfur ma leyselikim yu'in bi hakkında bilgili olmayan şeyin ardına düşme. Bir şey bilmiyorsun, delilin yok, şahitliğin yok, ispatın yok. Seni ilgilendirmiyor, seni alakadar da eden bir durum değil. Ama sen ne yapıyorsun? Onun peşine düşüp o şeyi karıştırmak, payıfa çıkartmak, yaymak, demirodu yapmak, bu kadın niye buraya girdi? Bu adam bu evden niye çıktı? Bu adam orada oturdu bir şey içiyordu. Bu içinde ne vardı? Sana ne? Bir gün olmayan, sana gerekmeyen yani mahkemede şahit mi çağırdın? Cinayet mi var kardeşim? Gördünse şöyle. Şahitliği gizleme. Ama bir şey yokken efendim kim nerede ne yapıyor? Kim aldı? Kim sattı? Kim boşandı? Kim ne etti? Bilgin olmayan şeyin ardına düşme dinlese var çünkü kulak ve basara göz ve gönül kalp küllü ülayke bunun bunların her biri kâne aybu mesûla sahibine bunlar sorulacak çok acayip bir şey bakıyor. gözümüz devamlı bakıyor kulak sıralı dinliyor kal sırlı bak gibi dönüyor hiç durmuyor boş şimdi kalp sorumluluk de sorumluluğun hakikaten iş çetine bindi aslında kalbin sorumluluğu tabi sadece kalpten gelen geçen vesvese kabiliğinde olursa kalp mesul olmaz ama o vesvese dillendirilirse kalbe gelen düşünce ağızdan çıkarsa veya o düşünceye göre bir hareket ifraata sokulursa mesuliyet o zaman başlıyor ama Rabbim korkutuyor kalp de meşuldür diyor yani insanın kalbi de böyle her şeyi düşünmeye açık, olmayacak. Yani elhamlar yapayım, hayaller kurayım, düşüncelerimi uzun uzun kuruntulara bağlıyım, işte şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi, olmuş bu, olmamış bu, bunları kalbi düşünmeyi kesmesi lazım. Bu kadar sorumlu olduğumuz iş varken, şu anda bir günde bir gecede bu kadar helal haram emir yasak, yani bu kadar işimiz varken huzuli huzuli işlere kalbi alıştırırsak o zaman ne olur? Bu kalp durmaz. Bu kalpten dışarı göze, kulağa, ele, ayağa eser durur. Bu hareketlere geçer bu. Yani kalpte öyle sadece düşünüp deyip boş geçen bir yer değil ki bütün bedenin efendim, ee, sultanı elayeti cesedinde mutlaten insan bedeninde bir et parçası var ki salihal, salihal cesedini kuruyun. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. Ve ila fesedet fesedet kişili kullu. O bozulunca bütün beden bozuk olur. Elafeydet kalp. O nedir? Kalptir. Şimdi kalptir yani demektir ki sen böyle devamlı şu Şunu yapmış, bunu yapmış, onu araştırın, bunu soruşturun, bunu peşine düşün gibi. Kalbinde böyle bir uyar sistemi çalışıyorsa bunun neticesinde mutlaka göz dolanacak, kulak aranacak, el aranacak yani. Kalp bozuksa bütün beden bozuk olacak. Kalbe de bir fren yaptırmak, bir düzene sokmak, bir keskiye, seyir-i sülük, tarikata girmek, tasavvufta, fatifeler, Allah zikirle beraber kalbi, ela bi zikri, lâ itapmayı kalpler ancak Allah'a zikrederek, yatışır. şarkı dinleyerek, ürkün dinleyerek, müzik ruhun gıdasıdır diyerek, <gülüyor> boylayarak, zıplayarak, dans ederek, koron ederek, kalp rahatlamaz. Değil mi? O zaman, bunların her birinden sahibi mesul olacak. Şimdi başta ne geldi? kulak? Dünya aleminde Allah'ın rızasını kazanacak. nedir? Kur'an-ı okumak, onu okuyanı dinleme, Zikrullah, Allah'ı zikretmek, zikrullah'ı dinleme. Sen bu vaktini bununla mı geçirdin, yoksa insanı rezil müslah edecek boş eğlenceler, şarkılar, türküler, olan diziler, filmler değil mi Bu vaktini geçirdin öyle kulak duymasa bunlar seni ilgini çekmez. Sen kulaktan giriş yapıyor. Kalbe iniş yapıyor. Bu son göz, dünyada Allah'ın e, tevhidini, kudretini gösteren e, onun kitabını okumak mı? göz Kur'an okumaya yarar, kitabı okumaya yarar diyelim. E Yolunu da görürsün, işini de görürsün ama esas verilme gayesi Kur'an'a bakmak, ilme bakmak, kitaba bakmak, Kamil'e bakmak, Allah'ın ayetlerine bakmak, tefekkürle bakmak. Allah'ın muhteşem yaratıkların delil tane vakit ayırmak, ha sen gözü buna mı kullandın? Yoksa seni ahirette mahkum edecek, e, azaplara gülçar kılacak, haramlara bakmakla mı ömrünü zayi ettin diye Rabbim soracağım. Kad, kalp. kalp neyle meşgul olmuş? Dünyada allah Teala'ya bulaştıran, vasıf kılan muhabbetullah, yani Allah sevgisiyle mi dolmuş? Yoksa cehennem azabının mucib olan Allah'tan gayrı O'nun yasak ettiği şeylerle mi meşgul olmuş kalp? Bu kalpte sorumludur. Yani kalp ve kalp mümini, meytubah, müminin kalbi Allah'ın evidir. E sen şimdi Allah'ın evine Allah'tan gayrı çıfı çarşısı gibi ne varsa doldurursan bir Allah'ın zikri orada olmazsa ya bu sorulmaz mı adamın? Bu evi sana niye verdin? Kalbi mümin affrullah, müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Yani arştanet ne cehli var, kalbe evet. o teçeli var. O birinci gazemaya çıksak ne kadar makamımız yükseliyorsan etiyorsun. İki cıgaçema, üçüncü gazema, ondan sonra yeni cıgaçema, ondan sonra kürsüye çıksan, levrim avuzuna çıksan, nasıl? Arşa alaya çıksan. Yani orada ne kadar feyz vardır, tecelli vardır işte. Ah bir çıkabilsem falan. Tamam ama allah Teala senin kalbine öyle bir kabiliyet vermiş ki senin kalbin burada bulunduğu yerde veyahut dağda yerin dibine de gitsen hatta evli Allah ne yapıyorlardı kazıyorlardı çilehanelere giriyorlardı daha da derin yerlere giriyorlardı. Ama o kalp ne oluyor? Allah'ın arşına gelen tecellinin aynısına mazhar olabiliyordun. Bunun için mekan söz konusu değil yani yukarı çıkan daha fazla feyiz almıyor. Kalb-ül nur bin hazainullah, Müminin kalbi Allah'ın hazine diyorum kardeşim. İspen varidullah büyük şeyeven Hazretleri bu üç hadisleri, üçer kusyede zikredelim. Manev hadisdir bunlar. Yani lafızan belki bu lafızda kaynaklarda bulunmasa da evliya Allah'ta bunları manevi olarak nakd ama manaları say hadislerde geçiyor. Taberani'de geçen lafızda Ebu Enbe Hazretlerinden olan rivat ediyor. Ela indirilay evaniyyeti alsi. Allah'ın gel yüzünde kapları vardır. Allah'ın dünyada neleri varmış? Kap, kap, çana, kapları vardır. Ela gıyırt, uyu, o kamplar Allah'ın kampları var. Şimdi benim bir kamplarım olsa niye yarar? Ona bir şeyler koymam yarar. Allah'ın da dünyada kapları vardır diyor. Bu hadis taberhanede geçer. Bu, bu devlet okuduklarım da tasavvuf edinin dillerinde geçer. Bu on manevidir işte. Dayanılan bir lafızdır. Onun için hemen kaynakta bulamadığına bu yok diyip atlamaydı. Allah onu gördüler çoktan aslını. Yeryüzünde Allah'ın kaplar vardır. Bu kaplar ne yarar? Allah Teala'nın feyiz ve tecellilerini içine almaya yarar. Neymiş o karda? Lâ ve yâkulûk Allah'ın kapı dediğinde Allah'ın kapları nerelermiş? Nerelermiş? Kalp vermiş. Kalp vermiş. Müminin kalp Kapı. Kâb Zaten Kâbe Allah'ın evi değil mi? Ne diyorsunuz oraya? Adı Beycullah ne demek? Beycullah. Allah'ın evi dedi. Allah hiç işte oraya girdi mi? Haşar. E bu da kalp de öyle. Yani Kabe'ye Allah'ın evi dedi mi kimse bir şey demiyor. Kalp Allah'ın evi dedi mi? O. O da gün. Hatta kalbin Kabe'den üstünlüğü var müminin kalbinin. ne de? E çünkü Kabe, dünyada Halil-i Nazerest-i Nazargah-ı nazar celil Ekberest diyor Mevlana. Kabe, Hz. İbrahim'in yapısı Aleyhisselam <S. S. S>. gönül <gülüyor> <S. <S.> yüce merteanın nazar geldi. Demek ki Allah'ın kapları kalplermiş. Ve ahabbuha ila Allah el yenvu Peki bu kaplar içinde, bu kalpler içinde en sevdiği kal kalp kalp açıyırmış. En yumuşak, en ince, en merhametli olan kalp. Kimin kalbi daha şefkatli ve rahmetliyse Allah'ımızın en sevdiği kalpler o kalpler. Allah kalplerimizi o kalplere çevirsin. <gülüyor> Amin. Demek ki efendim kalbinde sorumluluğu var. Allah'ımızın evi olarak o eve onun razı olmadığı bir şeyler koydun mu, soksun mu, mı? Bunu Mevla soracak. Gelir ücret olmadan olur. Kalbimize bir şeyler gelir. Mevla'nın razı olmadığı düşünceler gelirse bundan mesul, Değiliz ama hemen ne yapmak lazım? Esaltmamalar demek lazım, zincir devam etmek lazım. O düşünceleri de atmak için cihat yapmak lazım. Böyle bir gelen kalsın, buyur otur dediğin zaman o kalp karara karara evvelin bütün iman nurundan mahrum hale gelir. Allah Azze ve Celle. Sadece beni düşürü, mavi enfusün kum, ete kufuru, yasak kum, amen arası ürülden bir evvelki ayetti İç, içinizdekini açıklarsanız, dile vurursanız veya el ayak harekete çıkarırsanız yahut izlerseniz iki takdirde de Allah size bunun hesabını sorar diyor. Fehtürlüm en yeşar. Dilediğini başlar, ve müaddirlüm en yeşar. Dilediğini azap eder. Bu ayeti kerime sahabe-i kiramı çok rahatsız etti geldiler dediler Ya Resulallah, sakın bari. Yani bazı tabi ayetleri anlamak istediler. Bu açıklarsan zaten belli konuştuğundan ve sözü yaptığından, baktığından, durduğundan, yürüdüğünden ama gizlerseniz yani bu kalpten bir şey geçiyor. E Allah'a razı olmadan bir şey geçiyor. Ama bunu gizlerseniz de Allah hesabını sorar bu nasıl cevap veririz? Kalp, malik değiliz. Onun için de tabi hadis bu at-i kerimenin hükmü nesha dinli. Yani diğer adet gerekliler de var. Bir han şeyhte diyor ki ne bu atacağı bize li an metema vesveset amma vesveset gibi su diyorum. Maletekellemet, تعمل. Benim ümmetim bir kalplerinden bazı vesveseler, kötü düşünceler, Allah'ın razı olmadığı fikirler geçiyorsa Allah Teala benim hatırım için diyor, ümmetimden bütün bunları başlattı. Yalnız konuşup da diliğinden bunu aşağı çıkarırsa ya da harekete geldiği icra safhasına sokarsa zaten o zaman amele giriyor, amel de Ama kalpten geçittiyse bundan mesul değildir İşte bu alf kelime demesele sağladık. Biz buna nasıl yapacağız? O zaman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem böyledir bu işi, böyle anlayın, onun için rahat edin. Yani elinizde değilse o var. Ama şimdi Mellem mevnik aynı. O böyle içeri şey Gözüne malik olmayan kalbine sahip olamadı. E sana diyorlar ki ne haber ama bakma. Eğer şuna bakma buna bak. E sen refun bak. Her tarafa bak. Ondan sonra gözün gördüğün kalp akıyor. Kalp havuz gibi duruyor. Bütün kanallar havuza akıyor. kalp akıyor. E gözünden gidiyor, kulağından gidiyor. E, bütün bunlar kalbe toplandığı zaman da ve buradaki kalp e, devreye girip onu icraata döktürmeye çalışacaktır. Onun için kalbi o kadar boş bırakmayalım, ihmal etmeyelim. Yani kalptir havuz olarak düşünürsek kötü kanalları kesmek lazım ki havuz çok pislenmesin. Zaten durup dururken şeytan vesilesi atıyor, onları temizlemekle uğraşıyor. E bir de sen dışarıda pislik almaya çalışırsan bu bir kürek gireli, iki kürek sahile bulamayız, sahile bulamayız. bulamayın. Efendim, açık oturum var. Yani diyorum ki bunlar... Acayip acayip konuşurlar, ayetleri hafifleri tersine çevirirler, tarif ederler bu bazı ilahiyatçılar çıkartlar falan filan. Sizin ilminiz yoktur, bunları seçecek bilginiz yoktur. Hakkı batıldan tembihsedecek, Furkan'a sahip değilsiniz. Bunları dinlemeyin diyorum, değil mi? Evet, evet. Sen benim inadıma, ya madem o hafif çocuğa bunu yeme dediyse anası gider de yer ya, sen diyor öyle benim inadıma, ya bu hoca da bizi kıskırıyor nedir, kendinden başka hoca tanımayalım istiyor herhalde falan. Merakı, tazelik yaparak inadına bunları dinleyen. Bazı öyle dinleyenler zehirlendi. E şimdi o adam bir şey, oradan bir şey duymuyor adam. Şüphe, şüphe adamın derdi ilim vermek değil. Şüphe sokma. Her işte bir şüphe sokuyor. E bu şekildeki adam e dinleme diyoruz sana. Tamam kalpler, geçenden mesul değilsin, değilsin ama bu kulak mesul çok. Buradan bu dinledikleri, bazı şeyler hakkı öpmek için. Efendim batıl namına konuşmalar yapılıyor bu ekranlarda çok. Bunları kulaktan kalbe indirdiğin zaman bu seni çevirir. Acaba acaba acaba ya bu seni çevirir. Ondan sonra kalbimden geçenden mesul değilim. Ya değilsin ama bu senin yarın bugün ağzına da dökülür. Yarın ağzına dökülür. Ondan sonra adam şu helal değil şu adam değil bu gibi laflar ee ya bizim kocalar öpene diyor işi çok sıkı tutuyorlar ee bu işin bu kadar payı var niye bize söylemiyorlar bizi tara zora sokuyorlar diye bir şeyler gelmiyor E tamam vesveseden sorumlu değilsin kalbinden geldi geçti tamam ama sen diyorum kulağı, gözü, eli, duyu orkanlarını havağansız Selime'yi açık tutup bütün haramlara, bütün rüzgarlara, bütün fırtınalara karşı açık tuttuğun zaman senin mum söner yani muğul etrafına, fitilin etrafına ne yapmışlar? Lamba koymuşlar da kardeş. Gazın fitilini yakmışlar ama üstüne de lamba koymuşlar. Yani hem ışığı versin, kapatmasın, hem de rüzgardan sönmesin diye. Ama sen imanını ortaya bırakmışsın. İman dolu yanıyor, pırpır ediyor. Söldü şöyle ki, zaten bu fitil nefes zaman şartlarında. Ondan sonra bütün akımları açıyor. Bir eşi Onun için hakkı seçelim. Hak'tan ayrılmayalım. Herkesin sohbeti dinlenmez. Her hocanın kitabı okunmaz. Her hocaya bettah sorunmaz. Bu din, ilim dindir. Bu ilim dinin ta kendisidir. Biz burada felsefe anlatmıyoruz. Hendesi anlatmıyoruz. Coğrafya anlatmıyoruz. Matematik dinlerle anlatmıyoruz. Bizim konumuz dindir. Helaldir, haramdır, emirdir, yasaktır. Bizim konumuz ahirete bir tanıdıktır. Biz öldükten sonra bunların karşılığı çıkacaktır. Buna göre hesaplar görülecektir. Sen fetvanı nereden aldın? Neydi? Dedi. Yarın ahirette melekler sorduğun zaman hesap bir insan kururduğun zaman sen burada ben şuna dayandım, şu hocadan fetva aldım demek durumunda kalacaksın. Ona göre kurtulacaksın veya kurtulamayacaksın. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim konuştuğumuz şeyler bugün yarın hükmü bitecek konular değil. Ebedi ahiretin buraya bağlı. Ebedi sonsuz hayatın buraya bağlı. Dünyanın fizik matematiği bilmezsin. 3-5 sene, 10 sene sen sana lazım olabilir. Biz bu ilimlere de karşı değiliz. Ve ancak konumuz bunlar değil. Bizim konumuz dindir. O halde sansorumu merak ediyorsun. Kimden alacağınıza dikkat edin. Matematik bile alırken dikkat etmek lazım. Yanlış bir adamdan matematik öğrensin, dershaneye gidersin, paralarını da versin, bir de iddiaına gidersin, iki, iki, sekiz dersin, kalır. Niye? E bizim hoca böyle öğretti. Sana imkanda demek demek ki hangi hocadan öğrendi. Yaptığına bakar lan. Kimi tutarken hoca dikkat edecekse. Yani bütün ilimler değerli. Her ilmi elinden anlat lazım. O ayrı bir şey. Ama hele ki bu bu dinin takerkesidir. Sen bunu cahil dediğini yapıyorsun. Cahil değil dediğini yapıyorsun. Çok önemli bir şey. Allah adına fetva soruluyor, veriliyor. ya. Bu ihdam, fetva makamı kolay bir şey mi? sorumluluğu ve suyreti var burada. Rastgele konular konuşulur <gülüyor> Bu ilim dinin ta kendisidir. <gülüyor> Kinden alacağınıza çok dikkat edin. Burada nefis girmemeli. Burada şeytanın yeri olmamalı. Bu makamda konuşulurken evet şahsi duygular devreye girmemeli. Gazap, sihir, öfke devreye girmemeli. Bunlar olmaz burada. Aşağıda hepimiz beşeriz. Ama şu noktada insanın yani en azından doğru konuşan, hakkı söyleyen, haktan ayrılmayan, Doğru bilen, bilgiyle amelede, Amel ettiğini söyleyen insanları dinlemek lazımdır. İşte mesuliyetler bu. Bu işin en başında tabi göz kulak geliyor. Zaten kalp havuzunun da kanalları bu ikisidir. Başlıca kanalları bu ikisidir. Şimdi bir hadis-i şerif alıyorum buradan. Meliste ve aile kaynetin, bir kadının, şarkı söyleyen bir kadının sesini dinleyen, özellikle kadın sesi olarak bu hadis şerifte geçiyorum. Soh de fi hayneil anu kıyam ve Kıyamet günü onun Üzü fi üzüneyi İki kulağına el anu eritilmiş kurşun dökülecek Yevvet kıyam, kurşun eritilecek böyle kulaklarına dökülecek Duyabilersen şimdi dinle bakma Onu çünkü burada doğruları konuşmakla Yoksa adam almış ilahiyatçı hocanın birini horona kaldırmış Hoca da horon etmişler gider. Ondan sonra dediğim var mı yeni horon ve bakalım şimdi. Hoca da orada duruyor. Yani hoca oynayabilir. Ama günah olduğunu da bilerek oynaması lazım. Ama bu millet bu memlekette hoca da oynuyorsa o zaman helaldir diye fetva çıkaracak durumdaysa o hocanın da oynamaması lazım. Ama bazısı var diyor ki diyor. Yani memleket havası çaldığı zaman diyor, duramıyorum. Hani, kürsünün dibinden çalıyormuş duvarın arkasından. Ocak, kürsüde başlamış hale yapar <gülüyor> Ama da bir şöyle kaynayacaklar öyle kayıyacaklar diyormuş ama ne? Oradan kemençeden havayı alıyormuş. <gülüyor> yani bazı insan duramaz. Kemençe duydu kohoralı duydu mu kaptırır. Böyle insanlar var. Allah'tan bize frenimiz şu anda tutuyor ama frenini kat Ya madem freni tutmuyor, evde al bir kaç kişi evde zıplak kardeşim Ekranda zıplama bana yani. Ekranda da dayanamıyorsan evde oyna ya. Hadi helal aram başka bir de örnek olmak meselesi var şimdi. E, millet diyor? Buna kimse günah diyemez diyor. İlayatçı bu meşhur bir adam var şimdi. Bulup bu da oynatırıyor. Bak! Işte durum bu efendim. Gerçi horon daha hafif kalmış şimdi. Öyle beterleri çıktı ki horonda da bu kara erkek karışık olursa bunu 104 dört kitap etmahası yok. Kara erkek karışık birbirinin e, omzuna dolaşık vaziyette Buna hangi hoca da tav verebilir Allah! Ama şey böyle. Estağfurullah. Azap şöyle şey. Lohman söylesin 6. ay demiş. Efendi Hazretleri de bu ay bu makan geçti. Yani. Ve men yen nasiben geçleriyle lehvel hadis. Öyle bunlar var ki diyor eğlence aletlerini satın alınlar. Eğlence kitapları, işte romanlarda buna girer falan dese şarkı türkü, kasetleri, CD'leri felan niçin bilgisi gelen insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'ın dinini alaya almak için şimdi bu tabi şimdiki her şarkı türkü kaset alan buraya direktman girmiyor çünkü artık elbide özel bir adamdan bahsediliyor burada Nadr Haris denen bir gavurdu bu adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve inananları döndürmek için çok e, kraliyet sahfetti. Ne yapıyordu bu? Bunun hakkında da çok ayetler inmiştir sebebimizde olarak. Çalgıcı kadınlar satın aldı. Cariyene falan var ya o zaman çalgı söylüyorlar, şarkı söylüyorlar, oyun oynuyorlar mesela, göbek yoktu. Yani bile çıplak falan milletin ilgisini çekiyor, erkekleri şehvetini çekiyor. Böyle çalgıcı kadınlar satın aldı. Şimdi Mekke'de araştırma yapıyor. Kim Müslüman olmak istiyor diye. Kim müslüman olmak istiyorsa onu hemen ya bu adam meyilli. Mesela haber alıyor istihbarat. E, bu adam müslüman olacak gibi. Bu dinlemeye başladı Müslümanlar falan. Ha öyle diyor. Hemen adamın yanına gidiyor. E, adama diyor ki biraz seni davet ediyorum işte gel falan. Adam gidiyor davete. O çalıcı kızları, caliyeleri çıkartıyor. Ondan sonra onlara diyor ki bak bunu diyor, yedirin, içirin. Bir de şarkılar söyleyin buna. Yani ondan sonra... Adama diyor ki, yahu diyor Muhammed'in sanılanı sen de, seni çağırdığı dinde namaz, abdest, canı çıkacak diyor. Bir de bu kadar insandan kavga, savaş çıkacak diyor. Seni de diyor eziyet et gelecek. Mekke dönemi müşrikler baskı yapıyor. Bu mu daha hayırlı, bu mu daha hayırlı. Gel diyor her gün yemeği ineyen bedava, şaraplıyız bedava, bir de şarkıcı kadınları dinle bedava, daha ne istiyorsun diyor Allah'tan diyor. Nadrib nariz gavrum. İşte bu hayır esas bunu anlatıyor. Bu gibi eğlenceli çaldığı türkü, de çalgıcı kadınları satılmıyor. Hakikaten para ile satılmıyor cahil. Niçin insanlara Allah yolunda çalırmak için? Şimdi adam ne olduğini ya biliyor. Burada alem muhabbet varken şimdi kültüma ortada zora mı giren diyor öyle. Artık benim kadar bir şey engellemiş miydi? Engellemiş miydi? bilmiyor. Ama bu adamın tatbikatı böyleydi mektep döneminde. Ülakenin alemi bunlar için çok alçalıcı azaplar. Tabii bu kafirler hakkında nazil olmuş bir ayet-i Ama e, Ebu Mâmer ad-ı Allah'ın tarivat edilir hadis-i şerifte Vasulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tebniye ulka çarpıcı kadınları satmayın cariyeleri. Ve la keşkere ulu Satın da alma Yani o zaman ki dönemde. Ama buradaki mesele nedir? E, burada da şimdi şarkı söyleyen kadınlar var mı? Var. Bazı kurumlar kurulmuşlar bunları transfer ediyor mu? Bunlara transferi caiz mi? He? Nedir halistik? Almayın. E şimdi tabii işi bozulanlar bana gelecek yani ama ne yapayım? Ben dolayı söylemem. Ya, zaten kanun sahipleri de sanki deli dinliyor. Ayet hadis dinliyor da. Oho! Biz ne kadar ayetimiz okusak bir tanesi ya şu kanunlara şarkı söyletmeyelim der mi? İslami kanallarda bile der mi? Ha İslami geçinen bu adam var. Hepsi söyletiyor katunlar. Ya ver şey mi bravo kadına da söyletiyor yani. Yani şey olur, olur mu ya? Evet. La öyle öğüt Onlara şarkı türkü öğretmeyin. Kadınlara şarkı türkü öğretmeyin diyor. Bak bu Adi Şahimdin kaynağı. Ahmed Kamil Cemizî, İbn Ceri, İbn Cemizî bu kaynaklar ya. Öğretmeyin şarkı. Vala haber ki ticaretin dibi. Onlarla yapılacak ticaretde hiçbir kayıp ve bereket Yok bu zamanın haram kazançları haramdır diyor. Aldıkları para da haram. Böyle sesleri kazandır bana para. Da haram. Aradaki reklamlardan aldığın da haram, haram haram. <gülüyor> ne olacak şimdi? <gülüyor> ben şimdi doğruyu konuşmak zorundayım. Bunun fetvası yok. Bu kadın işinin fetvası yok hiç. Peki i̇şte kulak mesul? Bunu tek cevabı var bitti. Haram değil Aşa'a radıyallahu anh aleyhi ve aleyhi ve sellem Rasulullah buyuruus inna ta harramel gayyilete ve bey'a'l-femene ta'lîma vel istima'a'yle Allah çalkıcı kadının satışını, parasını, öğretimini ve ona kulak verip dinlemeni hepsine haram etmiştir. Ne kadar haram işler var ortalıkta? Biz haramı bilelim de efendim haramdan sakınalım. Abdullah ibn-i Mesud'un bu eğlence satın alanlar ayetindeki lehvel hadis'te Vallahi hırdına, yemin ediyorum ki bu çalgıdan bahsediyor diye yemin et işte ki i̇bn Mesud büyük sahabidir ve tefsirik çok iyi bilen bir insandır. Hüklüver adıyallahu anh'tan aynı rivayet vardır. Mücahit adıyallahu anh'tan aynı rivayet vardır. Bu çalgıdır ama her türlü oyunlar eğlenceler buraya girer. Ancak ne girmez? Haramanla çoluk çökürme, şakalaşmalarla, tifeler, iltifatlar girmez. At yetiştirenin atıyla oynaması, meşgul olması girmez. Ok atışı gibi, silah talimi gibi, yani e, efendim, bu gibi eğitimler, bunlar girmez. Yüzmek buna girmez. Bu gibi şeyler boş hiç sayılmaz. Yani insanın vücuduna faydası var, bedenine faydası var. Yarın bugün her zaman için faydası olan şeyler bunlar. İslamiyet faydalı şeyleri yasak etmiyor. Ama boş işleri yasak etmiştir. İbn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis-i şeriftir bu. el şarkı şakı yum bir gün nifaka bil kalbi kemal-i büzül maurdafe. Şu kalanda kendi kendine tohum atmadan ne yetişir? Filizler yetişir. Sulak yerden. Biliyor sulak yerde böyle bir Mantar gibi bitmiş yeşillikler. Su bitkiyi yetiştirdiği gibi Çalkı da kalpte münafıklığı bitirir ve yetiştirir. Münafıklığı acayip. Ve dik uyum bitir imanı fırlatır. Kema uyum bitir mevzuara. Zikir de ne yapar? Su ekini yetiştirdiği gibi zikir de kade imanı büyütür. Ne işimiz vardı? La kullüb Zikirden daha insanı rahat ettirecek şey bu. Ama şimdi tabii bir ilahiler bir kasideler çıkarttılar ki uzun ama iyileştiriyor. Göpek havalarını geçti. Göpek yani. havalarını geçti. O kadar enstrüman, o kadar usulsüzlük edersizlik olmaz ya. Yani. Bir de Allah'ın adıyla, salavatla, la la ilahe illallahla, nam, yuh, bak, yusurlar, yapmamak lazım bunlara. Ama bir sektör oluştu yani bir piyasa oluştu ki kanallar şunlar, bunlar, millet de mübarek kandil gecesi öbürünü seyredildiğinde bunu seyredeyim diyor. Kandil devlet daha uzunmalı ilahi çalıyor. Yani yine uzunmalı dinletiyorlar bile size ya. Bu millet bir türlü uzunmadan kurtulamayacak. Kurtulamaz abi bu. Bu kadar uzunmacı olduktan sonra bu millet uzunmadan kurtulamayacak ya. Niye diyorsun bunu ya? Ayet mi bitti, sohbet mi bitti ya? Bu kadar ilim var. Ya Fazilet var, siçin var. birkaç an bir şerifte size rivad edeyim. Belki efendim Allah Teala hepimizi bu işten kurtarır. Aa. Ebu Muhammed radıyallahu anh'da rivadetler hati Resulullah buydu sallallahu aleyhi ve sellem Ma rufa ahacun sovtu ubi ghinah Bir kimse çalkıyla sesini yükseltirse şarkı söyleyelim. İlla ve ife Allah'a üleyhi şeytaneyi mutlaka Allah ona iki şeytan gönderir. Zaten şeytanımız eksikti. iki ilave. Yeti sani alamen gibi iki omuzuna otururlar. Biri buraya otur, biri buraya otur, bacaklarında sarkıtır şeytanlar. Böyle elle sen değersin. Yani yok zannetme. Nasıl ki sağda solda yazıcı melek var böyle elle sen. Fark etmiyorsun ya. O da öyle. İki şeytan gelir, oturur, omuzdan aşağı, ayakları sarkıtır, yapıları bağlı bir akrava, topuklarıyla adamın buralarına vuruyor. Adam da söyledikçe söyleyecek böyle dinleyen yok o nasıl var sabaha kadar sıra geceleri ha, hoppala zıtpala bir saat sohbet yarım saat uzatsan sıkılıyor ama o zurnalar beş saat devam etsin kimse sıkılmıyor. yok çünkü iki şeytan oturuyor diyor buradan da diyor hava yapıyor diyor yani vuruyor diyor öpçeleriyle adam durana kadar şeytan yorulmaz şeytan uykusu gelmez acıkmaz bir şey yok Adam durana kadar şeytanlar durmaz. İki şeytan görevli. Çaldı dinleyenlere. Devamlı böyle onları meşgul ederler. Kasım-ı Muhammed Radıyallahu Hazretleri bizim Nakşi silsilemizde de vardır. Yedi takıhten fukari sefaheden biridir. Ebu Efsırtık'ın torunudur. Radıyallahu'an Cafer-ı Sadık'ın da Radıyallahu'an e, şeyhidir. Seyfan-ı Farisi'den alan zat Kasım-ı Muhammed büyük zat. Ona dediler ki e, şarkıyı yasaklıyor musun? E, Megru mu görüyorsun? Yasak mı görüyorsun? Haram mıdır? Şuradır. O dedi ki yani ben bunu istemiyorum, yasaklıyorum. Haram mıdır? Dedi evladım. İzameyyezallahu hakkı önnel bağlı. Bir hak var bir de batıl var. Dedi. Allah hak ve batılı ayırdığı zaman bu şarkıyı ne tarafa koyabilirsin? hafta içi. <gülüyor> bu halde paçadı. <batıldı>. E Şabi rıdiyallahu anı lü'n <gülüyor> el Şarkı söyleyen kendisine şarkı söylenen de lanetlemiş. Tabii ki lanetlemiştir. Bu şarkıda eğer genel manada bir de haramları teşvik, içki, medi, kadere feler sövmek gibi şeyler varsa insan kâfir eder. O yüzden bu laneti vücub olan da özel Yani hepsi de genel manada değildir. Yoksa mehtler maçı gibi şeyler vardır. Orbiye cesaret vermek için masallar vardır. Bazı şeyler burada müstesnadır. Genel manada da lanet yok ama içerikte haram varsa mutlaka o lanet etmiş. Haram olmak da ayrı bir şey. Hudayri <gülüyor> Royal <gülüyor> olduğu Allah'ın tarif ettiği Elgrida bu çalkı zina'nın nesidir? Efsurudur. İlacıdır. Birleştiği zaman, bir de içki, bir de kadın da şarkı söylerse, adam da masada içki de olursa, şarkı içkiyle birleştiği anda peşiresine patlar. Bunlar, efendim, hatis şeriflerle sabittir. Yezîn-i diyor ki, اِيَّهِمُ Şarkı dinlemekten sakının, söylemekten sakının. Ve onun huzurhaya utanma duygusunu azaltır. Ve zevli fişi hele dinsel şeyi yani hanımlara karşı olan nehyi artırır. hani hanımlara karşı değil. Namahrem'e karşı olan duyguyu artırır. Ve timul murue insanın şahsiyet ve kimlik kişiliğini yıkar. Ve inle yenu'u al-ghur yok şarkıda şarabın işini görür veya almaz arı <gülüyor> sarhoşluğun yaptığını yapar. bu <gülüyor> defa biz duramıyoruz demiyoruz. Bazı atışkanlıklarımız var veya beynimizde işte sorun var. Bazı hastaları da Osmanlı neyle tedavi ediyormuş Edirne'de şurada hastanelerde müzik ile şeyle tedavi. Ama mutlaka icabeden zorunlu bir durum veya mesul bir durum varsa da tecelli o halde de mutlaka yani muhafazakar mesul bir zeminde olsa bir varsa da bu o halde de mutlaka yani bir zeminde olsa bir zorunluluk bu ''Aman kadın yaklaştırmayın.'' Kadını uzak tutun ve ilerliğine davet edin zina. Ve çalkı zinaya davet eder. Evet. Çok hadişerimler var, çok rivayetler var. Ee, amma ve lakin bense bazıları okurum. O rivayet devlet ediyor. Onun kelamıdır. Allah kıyamet günü dört kişi yapayım. Bakmayacak, rahmetiyle nazar etmeyecek. Es ve büyü yapan kadın. Ve ölü ardından sesli alıp yapan kadın. Ve niye şarkı söyleyen kadın erkeklere. Ve bile kadınla ilişki kuran kadın. Bunlara rahmetiyle hiç taraflarına bakmayacak. Ben de eder ki zaman işte bunların olduğu zamana yetişen fevle bi tulul hüzün artık o üzüntüyü bırakmasın elden diyor. Devamlı üzülüyor. İşte biz böyle bir zamandayız ki şu hallere devamlı üzülmemiz gerekiyor. Ve Ali ile Hüseyin vallahi ma Hazreti Hüseyin efendimizin oğlu Ali Hamza Efendi diyor ki fakul lisetümme bi'n bi'r bi'tto o dediyorlar gitar gibi şeyler e, çalan, dinleyen bir ümmet takdis edilmez ki o ümmetin kutsallığı kalmıştır. Allah. Neler, neler neler. Abdurrahman-ı Aziz radıyallahu anh da rivadet edilen bir hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ben iki boş, kötü, günah sesi dinlemekten nehyolundum. Yasakladı Rabbim bana diyor. Savdin, aydadat şeytan bir nameli eğlenceli efendim, şeytan zurnalarının sesini dinlemek bana yasaklandı vasaltin inde musibetin halchi ve şeytan bir de önünün ardından başa bir bela gelende yüzünü tırmalama sesleri yaka yırtma sesleri ve şeytan iniltileri yani ahut yapmaları dinlemekten ne yani şarkına kadar yasak, alıp dinlemek daha fazla yasak. Eğer bir ürün ardından sesli kadınlar, erkekler alık yapıyorlar, hemen çıkıp kaçmak lazım. O harama ortak olmamak lazım. Her gün marup yapılması lazım. Ama Anakamıyla benim derdim var, keterim var, işte her işine belgide tepkiyle çekilebilir cenaze olduğu ortamında, lafının geçmeyeceği yerde de oturmamak lazım. Bu sesler, bak kulak mesul, kulaktan sorulacak diyor, ne dinledin sen? öyle keçi e kadar kulağı vermişler, aslanı gelirse dinle demeli işte kulağın dinlemesi, dinlememesi gereken şeyler ama iki ses böyle onduruyor Hasan Rabbı olan bir zurna, bir Esmurman sesleri, bir de musibet anındaki e efendim e alıtların sesleri. Ne yapıyor Rabbı olan e Kur'anın şeikidir. Abdullah Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'un adıyla lanma e, hizmetinde bulunmuştur. Büyük alim, alimah, ümmetin başında, yani e, ne diyeyim sana, Hazreti Ömer'in oğlunun diyelim ki azatlı kölesi veya hizmetçisi, onun yanında çok rivayet duyduğu için öyle bir duruma geliyor ki tabi İmam Malik mesela mücideet, ama İmam Malik bile diyelim rivayet nereden alıyor? İmam Nafim'den alıyor çünkü sahabenin yanında yetişenler civayet deposu oluyor. Abdullah ve Ömer Hazretleri'ye bir yolda giderken bir çoban diyor zurna çalıyor. Çobanın zurna sesi işitti, hemen parmaklarını kulaklarına tıkattı. Sonra diyor yoldan biraz kenara geçti, bana dedi ki ey Nafir, ses geliyor mu hala dedi, açmıyor kulağını. Bu da bizim efendi hazretleri usulü aşırı takma, yani tam takva olanların durumu bu işte. O şiiri ama Nafi'yi duyuyor, onun <gülüyor> kulağı açık, ona sen de kulağını tıkartamıyor. Şimdi ona da bir harcaymış şey var, çünkü çoban şeyini yani, çoban şeyinden bile sakınıyor. Ama haram olsaydı, o noktada yani çoban, kavalı, o zaman da ona da ne demesi lazım, kapat kulağını seni. Yani ama kendi çok şüpheden bile sakındığı için, dedi ki ses geliyor mu diyor, gelmiyor deyince açtı kulaklarını, Kulaklarından parmaklarını çıkarttı. Ha'be da gaitu Rasulallah sohzallahu aleyhi ve sellem. Rasullullah'ın böyle yaptığını gördüm. Bu da İbn-i de o kadar <gülüyor> ittiba var. Bir yerde oturur böyle, peküler bir şeyler yapar. ortada bir şey yok. Kalkar, yanındakiler efendim niye böyle yaptı? Bak Rasullullah sağdakiler bunlardan geçerken burada oturdu güldü. Perdon için böyle yaptı. Bilmiyorum ne <gülüyor> oldu. Evet, Her dakika. Evet. Hatta bir gider bir ağaçın altına oturur kazayı hacet yapar gibi abdest bozmaz. Öyle oturur kalkar. Millet zaten kazayı hacet gerektir. Ne oldu? Resulullah zaten burada abdest bozmuş. Bir orada bir oturur kalkar. Yani. Abdullah ve Ömer de yani sünnete itibada zirvedir ama. Oluyor mu ahima? Çok büyük insan oldu. Sahabe içerisinde dört Abdullah'tan biri. Abadi i Abadhan. Evet. <gülüyor> Şimdi ben size söyledim, bazı fetvalarda diyorum. Burada yerine göre de değişiklikler olabilir. Yani bazı şartlarla, bazı ekseri alimler genel manada Haram derler, yani enstrümanı konuşuyoruz. Şimdi efendim, genel manada enstrümana yasak ve Haram diyen alimler çoktur. Nameli okuyuşa, yani kaside gibi, kaside gibi, gibi şu buna haram diyen, günah diyen hiç bir alim Yok. yoktur. İçerik çünkü mevcut, satır, mevcut, falan. mevcut okuluyor, makamlı bunlar, cahizdir, makamlı okumada hiçbir sorun ve dinlemekte hiç bir deist yoktur. Ama enstrüman devreye girdiği zaman, işte burada ihtilaflıklar başlar, bazıları kısmi ne gibi, ders, defa müsaade vardır, şıngıraklı olmayan deve, özellikle nikâhlarla def çalınması otlu bu alev-i duf def çalın diye hadiste de emir vardır. Bir düğün yapılmış Ayşe anamızın bir yakının evlendirmiş gitmişler gelmişler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bir şeyler okuyup söylediniz mi? def çalınken yani kadınlar arasında yok, deyince e siz ne, niye öyle yaptınız? Esaf şeyi çok sever nameli okuyuşlara. Düğündür, düğün merazı. Bu da Bukhari'dir bu hadisten. Düğünde böyle cenaze gibi de oturulmaz. E, ne söyleseydik ya Rasulullah? İşte teyniak ve teyniakum ve teyniakum ve hayyakum. Acayip bir şeyler orada yazdılar, efendim sana öğretiyor. İşte biz size geldik, selam verdik, siz bizi kabul etmişler. Efendim Esmer Kuluday olmasa, fakirlerimiz e, yetişmezdi, tavlanmazdı, şu olmasaydık yani, olmasa Böyle mübah sözler hem hakikist, doğru, yani Allah fondayı sebebili ekmek olmasa kimse belin de okurta Yani hem mubah içerik, hem de bir latifeler, bir hoşluklar, bir nameler. Ama şimdi bu sesi kadının sesini erkek duydu ne oldu? Ama kadınlar arasında, bir kıda gecesinde böyle böyle enstrümansız, makamlı söylemeleri söylüyoruz, makamlı. Bunlara müsaade. Ve bir de, her şeyde bir yer var, Mesela bayrak. İki tane kız çocuğu e, nameli söylüyorlar, böyle Şiirler okuyorlar, Efendimiz Aleyhisselat ve yatıyor, bayram günü Aşağı aramızın evinde. Ebu Bebi Sıddık girdi, Radıyallahu'na baktı ki kızlar küçük kızlar Şey söylüyor, nameli, Efendimiz Aleyhisselat ve yüzü duvara doğru, kızlara bakmıyor, mübarek yüzü duvara doğru ama onları dinliyor Ebu Bebi Sıddık da dedi, Radıyallahu'na Emiş ev, ne var şu şeytansıyı belki Rasulü'yle Ya Rasulullah'ın evinde şeytan mı çalıyorsunuz, yani zurna çalmıyorlardı yani nameli okuyuş mu yapıyorsunuz, şarkı mı söylüyorsunuz diye. Rasulullah sallallahu sen seni görmedi. Yani yatıyordu orda, seslerdi, ya Ebubekir, Ebubekir ilişme, söylesinlerdi. اِنَّ الْكُرْ لِلْكَوْيُ الْعِلَنْ Her toplumun bir bayramı vardı. فَاَزَارِينَ Bu da bizim bayramımızdır, yani bayram günü E şimdi, ama sen bunu, geri yerkın bayram gibi, böyle senede iki bayram var, e bayramda da neşelenmek sünnettir. Neşelendirmek, sünnendirme, nameli okuyuşlar olabilir. E zaten nameli okuyuşlar ne okuyacak? Kaside-i var, Muzariyemiz var, Hemziyemiz var, Mevlütlerimiz var. Ne kadar kasidelerimiz var değil mi? E bunlar varken geri dolu işler söylemende bir gereği yok ama yine mubah içerikliği olursa içerikte bir haram yok. Yani e, kadın sesi yok, e, namaz kaçırma gibi bir durum yok, kadın erkek karşı ortam yok. İçki gibi kumar gibi bir haramlık yok enstrümansız nameli okuyuşları Bu da müsaade edilmiştir ama velakin enstrüman devreye girdiğinde def gibi kısıtlı ne gibi def gibi birkaç defte bile çinkırak olmama şartını fıkıhta koyuyor ama şimdi bu kadar utlar, tamburlar yani alem, edevat tır dolusu Efendim bu kadar aletle beraber buna e, alimlerin cumhuru helal kememiştir. Hanefi mezhebinde. Şafi mezhebinde biraz daha farklı de vardır. İmam Gazali, İmam-ı Şafi'idir gerçek. Bunlarda şartlar vardır. Bu şartlara dayalı yani o demin saydığım bazı şartlar daha ilave şartlar da vardır. Şartlı müsaade edilmiştir. Bazı eserler vardır ama şimdiki tabii ortak içerik de berbat. Kadın erkek de karşı, kadın erkek sövülüyor, erkeği kadın dinliyor, ondan sonra feler sövülüyor, kadere sövülüyor, Allah'a isyan ediliyor, içerikler tamamen şirk. Dolayısıyla bunlara zaten dökmece bir hiçbirinde fetva bulunacak bir Şarkı Türkü mecliste ortalıkta dolaşmıyor. Kulaktan insan mesküldür diyor. Yani duyduğundan efendim ne yapacak? Ee, helal mıdır, haram mıdır, Rabbim razı mıdır, değil midir? Bunları sorgulayacak Ama sünnette olan, hadiste olan bazı meseleleri de tamamen ne yapmayacak? Reddetmeyecek. Yani nişanda bu sünnetse, düğünde sünnetse varsa da birisi kalkıp bir kaside nameli kadınlar kadınlara arası dokuyabilir, erkekler erkeği dokuyabilir. Şimdi bunu da tanıtmak, geniş alanı sıkıştırmak sünnete de muhalifet olur. Hatta bu hususta bayağı muhalifede hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi dinlemesi var. E ilişmeyin buyurması var. Ama bütün bunlar şartlı şeyler. Bu şartlar geniş bollaştırılırsa kadın erkeğe erkek kadına söylemeye başlarsa veya bu enstrümanlar devreye girerse bu müsaade olmaz. Ama bu türlü makamlı Evet, bazı şeyler, emennetetlerde bazı türküler de var, örf. E bunların da içeriğinde ne yok, bir günah da haram yoksa bunlar da bir mecliste kadın kadına söyler ama erkek duymamalı. Enstrüman hiç kitapta yok. Yani enstrüman meselesini bir tek düğünlerde, bayramlarda der. Geri kalan Osmanlı'nın tabii o mehter gibi durumlar, Bunlar da yine bak ne dedim, bazı istisnalar vardır. Bu istisnaları görmezsek e, bu kadar alim Osmanlı'da Şeyhul İslam'lar ulemanın bulunduğu harplerde, cihatlarda bunlar çalınmıştır. Bu kadar da para mı işliyordu? Sorulara akla gelir. Yani istisnaları, müstesnaları da anlatmak zorundayız burada. Takdirde kaldık bütün ecdadına da efendim, e, günaha sokmuş olursun yani. Günahı nispet etmiş olursun. Oralarda e, ordunun şevhı için Aşkal edilmesi için, e, cesaretlenmesi için, şecaatlenmesi için bunların müsaade edilmiş. Ne gibi bıyık. Bıyık uzatmak caiz. Değil bıyık mutlaka evet çok kısa olması, dudağın açık olması gerekir. Ama kafir düşmana karşı heybetli görünmek için böyle büyük pala bıyıklar ordu bırakmıştır. Ya yani buna Şeyh Müslümanlar fetva vermiştir. Bu düşmanın onu görüp korkması bir heybet için müsaade edilmiştir. Ve mehter gibi olaylarda yine bu gayelerle, meşhur gayelerle, zaten içerikte şey yok, içerik tamamen cihatla ilgili belirlendir. Bunlar müstesnadır. Bunları da birbirinden ayırmış olalım. Şimdi yine kulağın mesuliyetlerinde ne büyüledir? Duymak. Duyduktan sonra da bir de ne oluyor? Yaymak. Duymasa yayabilir mi? Bir kıymeti dedikodu istirahat duymadan yayabilir mi? Yayamaz. Demek ki, duymanın bir tehlikesi de neresidir? E, duyduktan sonra koruyabilmek. Şimdi kıymet, tamam, dinledin, günahkar oldun. Burada, sende kaldı bir günah, ama bunu bir de aktardın Nebi'ye söz taşımak iftira, geçti kaç günahı? Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zell radıyallahu anh tarifat edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor, اَيُّمَا رَجُلِيْ اَشَاءَ عَلٰى رَجُلِمْ مُسْلِمْ بِكَلِمَ اَوْمِنَا بَر۪ي bir adam bir lafı etmemiş öbürü de gitmiş başkasından duyduğuyla bu böyle dedi şöyle ettiği gibi yaymış kâ hakkan aleyllâhim zîbûnl kıyâmeti dinlâ. bu adamı cehennemde kıyamet günü ateşin içinde eritmesi ve bitirmesi Allah üzerine hattır diyor Allah diyor ki hak olsun diyor bana söz veriyorum bu adamı ateşte eriteceğim diyor böyle yalık erittiklerini eriteceğim diyor ama öldürmeyeceğim diyor seni diyeceğim. <gülüyor> Hele ki bu yaymam işi, nakil işi güzel tespit o sonra karı mı var, zararı mı var? Bu nakledilmesi gerek yok, gerek O adam dedi, ya diyebilir Erdoğan'a herkese denmez. Onun dediğini senin demek gerekmez, ya yani niye diyorsun? Yani bir de, bak ben gemediğini demiyorum ki. Deliğini diyorum. Deliğini diyorsun ama harp çıkartıyorsun. Fitne çıkartıyorsun. Kulağım, ben söylüyorum. Hanı efendim. Mu'az-ı Nehnes nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bak, kaç tane sallallahu aleyhi ve değil mi? bak? İlim meclisi işte bu. Bunları aklınıza tutun. Melhama hübminemmin munafik ve Allah meleken yahmi lehmu devmet kıyamet minnat cehennem ya şunu yapalım ya. Bir münafık, bir Müslümanın ırzı, namusu haysiyeti ve şerefine dair ortaya bir şeyler istiralar kampanya var attı. Devamlı oluyor şimdi. Benim aklımda da yapıyorlar. Herkese mi yapıyorlar? Burada Müslümanlara. Hani illaki bu işler medyatik olmanın lüzum yok. Herkesin bir mahallesi var. Çevresi var. Ailesi var. Herkesin başına geliyor böyle şey. Yani illaki genel şeyleri konuşmayalım. Özellikle çok ilgimiz ilgi alanımıza giriyor bize bunları. Devamlı. Hanım bir şey naklediyor. Şundan komşudan öpür kundan. Bir, bir mümine bir mühtem istirahatı. Onu o mümini o münafuttan kim korursa, himaye ederse, konuyu kapattırırsa, kıymet bir konu yapmayalım, iftira olur, şahit değiliz, bu konuşulmaz, haramdır mevzuları engellerse, Allah bir melek gözlerini kıyamet günü onun etini cehennemde o melek koruyor. Bir melek görevli diyor, bunun etini ateş değdirme. Ve men kafanı viyem bişeyin ri Hakikat kim bir müminin yapmadığını söylerse demiyor. Yapabilir. Kulsuzsuzun var. Mümin de günahı şey, Peygamber midir? Ama kim bir müminin peşine düşüp tekessüs eden, alaştının derdi onu rezil etmek. Kim bir Müslümanı toplumda veya ailesine karşı veya çevresinde rezil etmek ve rezil etmek için araştırmaya girense Sonra böyle kulak kesiliyor, bakıyor, ediyor falan. ala cehenneme, hatta Allah Teala buyurur ki cehennemin üzerine kurbasılan köprüsünde seni durduruyor. Geçeriz. Altı cehennem böyle çengeller asılıyor. Geçemiyorsun hatta. Bu dediğini ruhsesinden çıkana kadar, bu adamdan helallık alana kadar, bu adam senden razı olana kadar cehennemin üstünde bekle bakalım, düşeceksin ne büyük bir heyecan, ne büyük bir sıkıntı ne büyük bir gelir gemiler, çimşek gibi geçmiş Hı. cennete, sen uğraşıyorsun el alemin bilmem nesinden dolayı kaldırsın cehennemin üstünde ne gereği var, ne gereği var kulağına gözüne sahip ol dinliyorsun yani her şeyi, duyuyorsun, görüyorsun ondan sonra ne naklediyorsun, yayıyorsun karıştırıyorsun, araştırıyorsun velahete kestesu, casusluk yapmayın araştırmayın, kimseyi kötü görürün velahete bazı bu bazı birbiri konuşmayın, ardından konuşmayın bir şey varsa yüzüne gel ya ben böyle şeyler durmuyorum sana yakıştıramıyorum ama böyle de laflar çıktı ben bunu kimseye demem ama sen de kendi bir şey bir düzen ver veya bana bu hususta bir beyanat ver bunu adama de iyilik bulur onu sakındın bir tövbe durum varsa bu kadınla konuşuyorsun yoldan birileri bir laf çıkartıyor senin hakkında yani böyle mahremin olmayan bir kadınla öyle rahat parktaşlarında konuşma ya bunu nasihat et ama sen kalkır da bu ne ya bu adam dedi böyle bakalda çakkalda efendim şu kadından görülüyor bu kadından bunu deme sana ne ya ama adama nasihat ediyorsan Allah kesin yararsın Aa, İşte kulak meskul göz meskul bakışlar zaten nam-ı bakış o ayrı geçen bir ders yaptık nam-ı herebe'den göz yummak ayrı farz onu özet yaptık otuz elli dört paradan bir tanesi de olur. Robbede azalacaksın, Allah Teala. Hazneler Bir bakış vardır, bir anlık bakış vardır, ama bir anlık bakış başına uzun yüzü tüler açar, kıyamette, ahirette evet. çok senelerce azap da insan bir bakıştan çekebilir. Allah Teala cümlemizi. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, duy organlarımızı, içimizi, dışımızı. Bütün haramlardan ve razı olmadığı her türlü bakışlardan işitmelerden, hareketlerden, düşüncelerden. Muhafaza eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Amin diyecek duadır. Bu, bu çok su kaldırır da bu dersler Kaç tane yere geçilir ama şimdi e, bir farzı daha öğrenmiş olduk. Amin. Şubhane Rabbi'yle Ali'l-Aleyman ve Hamdülillâ Rabbi'l-Aleyman ve Sallallahu aleyhi ve Sallallahu aleyhi ve Sallallahu aleyhi ve Sallallahu Wa ila Allah al Allah meina naselukal jannah na'ud al jannah Men âudibik min an-nahr ama qarribi lha min kulli mu'min. Allah min nasir kum hilma zilkum nabiukum Muhammed. Salla Allahu taala alaihi sallam Men âudibik min şerif ustâlukum nabiukum Muhammed. Salla Allahu taala alaihi sallam Antem ustâluk alayk alaâr. Vâla hâlî vâla kubâti illa billâhi alîlâzîh. Amin Allah min nasir kum hilma zilkum nabiukum Allahumma maq bal kana lana qadrafa'tu alaykum at taw wa rushada Amin Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmeten wa hayyi lana min amrin rashada as salatu habibullah salatu ünve hastalıklarımıza acil şifa, ellerimize deva, bostlarımıza eda eder. Şu an yani içimizden de hastası olanlarımızı onları şifalandır ya Rabbel eman. Mustafa sallallahu aleyhi ve <gülüyor> sellem <gülüyor> <gülüyor> taali ve sahabiye sellem. Çok polislerimiz şehit oluyor, ya Rabbi bu eşkıyayı durdur ya Rabbi. Müslümanların ellerini kurut ya Rabbi. Siyanüslerin ateşini söndür ya Rabbi. Bu büyük İslam projesini iptal eyle ya Rabbi. alet olanları ıslah eyle ya Rabbi. Islah helak eyle ya Rabbi. Suriye'deki Müslümanların yardım eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. Bu salim kurtar ya Rabbi. Sen bütün İslam aleminin yardımına yetiş ya Rabbi. Ehli sünneti kurtar ya Rabbi. Aziz eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi, kainatın bütün şerlerinden, gökten gelecek, yerden çıkerek bütün belalandan afetlerinden, bütün müminin iminler muhafaza eyle Ne Rabbi. Hepimize lütfuma kerem ile muamele eyle ya Rabbi. Bize layık olanı yapma bize ya Rabbi. Sana layık olanla bize muamele eyle ya Rabbi. Polis cehidlerimizin ruhleri için buyurun. اَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلٰهِ اِلٰلّٰهِ وَاَشْهَدُوا اَنْ عَبَدًا الْحَبْدُ وَرَسُولُهُ ya Rabbi kendimizi isale ile, kabilde nûre ile, asker polislerimiz bizi koruduklar gücen de muhafaza eyle. Bu terör belasını durdurmak ve bitirmek üzere onları muaffak eyle. Ehil olan insanları yönetime getir ya Rabbi ve sen tecrübeli insanlara fazl-ı kerem ile eyle ya Rabbi. Bu işin nasıl çözüleceğini bunlara ilham eyle ya Rabbi ve bir an evvel huzur ve sükûreti temin eyle ya Rabbi. Tüç Şehdanın asker kuruluş, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi alamin. Alrahmanirrahim. Malik yevmiyyin.